94.9 Açık Radyo'da Kamus'la Güreş başladı. Ben Didem Gürzap, ve Nevrim Demirören. Sevgili dinleyiciler, ayı sözcüğünü almıştık geçen hafta. Ee, bitmedi. Uzun, bitmedi, ikinci programa e, kaldık. Ayı sözcüğünde geçen hafta e, ayılardan yine e, bugüne kadar bütün hayvanlarda konuştuğumuz gibi yılanda da e, karşımıza çıkmıştı bu korku saygı kutsallık e, onun dışında e, başka korkunç büyük. ...sevimli e, sözcüklerine varmıştık. Hatta bu kadar kaba... kaba e, ...bu kabayla bu sevimlilik arasındaki tezatı konuştuk. En son e, sen Teddy Bear'ı anlatmıştın... ...Didemciğim. Evet, evet Teddy Bear vardı. Evet. Hı -hı. E, efendim... E, ...şimdi biz e, hem... Anlamlardan bahsettik. O kısım geçen programımızda sona erdi. E, mitoloji ve söylence ile ilgili pek çok hikaye anlattık geçen programımızda. Bu arada tekrar Kamus'la Güreş Twitter adresimizi hatırlatıyoruz. Geçen programımızı dinleyemeyen e, dinleyicilerimiz oradan e, kaydımızı bulabilirler. E, gene görsellerimiz orada yer alacak. E, çünkü mitoloji ve söylencelerle ilgili çok fazla şey anlattık. Sanatta da yine e, bahsedeceğimiz e, paralellikler evet. var. Ee, tarihi diyebileceğimiz geçmişiyle ilgili e, bazı bilgiler paylaşabiliriz. E, Aktüel arkeolojinin Mart Nisan 2015 sayısı hayvanlara ayrılmıştı. Ara ara kullanıyoruz onu bu çiçek böcek yaz e, evet. zamanlarımızda. <gülüyor> Efendim e, paleolitik e, insanın ayıyla ilişkisine e, bakıldığında ortaya çıkan bir takım şeyler var. E, şove... Mağaraları Fransa'da var Burada çok e, ünlü çizimler e, Pek çoğumuzun çeşitli kaynaklarda gördüğü çizimler bulunuyor yıllar sonra e, Özellikle ayılara ilgin e, Ayılarla ilgili çok fazla şey var Orada e, pençe ve ayak izleri bulunmuş Gerçek pençe ve ayak hmm. izleri çizimler dışında Kemikleri bulunmuş ee, bulunan ayı kalıntılarına bakıldığı zaman onlara ait olan bir takım mitokondriyal DNA analizlerinden e, çıkan sonuçta 30 bin yıl öncesine ait bir ayı nüfusu söz konusu. Ee, ayrıca bir ayı kültüründen bahsediliyor ee, çünkü e, bu çevrede e, belli yüksekliğe yerleştirilmiş ayı kafa tasları söz konusu. Ee, siyah çizgilerle boyanmış e, bir takım e, ayı kafa tasları var. Ee, ...bir takım e, taşların içerisine... ...oyuklara yerleştirilmişler... ...bilinçli olarak yapılmış hmm. şeyler bunlar... E, Keza e, Dordoyen bölgesinde, Sedrik'ciğim e, <gülüyor> doğru mu telaffuz <gülüyor> ediyorum bilemiyorum ama e, Keza e, Rogardö'de. E, Ay bu güzel e, oldu sanki. Rogardö de. böyle yumuşak giyini çıkarınca e, Rogardö diye biz Türklere öyle söylüyoruz herhalde. E, ayılara tapınıldığının e, kanıtları bulunmuş e, yukarıda bahsedilen bu. E, kafa taslarına benzer bir takım kalıtlardan. Burada da Evrim'in geçen e, haftaki programımızda bahsettiği e, form olarak e, çok insana benzemesi aslında ayının. Yani evet, şöyle bir ayağa kalkan evet. ayıyı düşündüğümüzde iri yarı bir insan. Bayağı <gülüyor> e, elle ayaklı iki ayağı üstünde duran beş parmaklı avuç içi olan hem etçil hem Otçul Otço, bu yönüyle gibi. de çok e, O yüzden bu ilişki e, bir takım farklı davranışlar, saygı e, uyandırmış insanlarda. E, biyolojisine biraz e, bakalım. E, gene Kerem'den aldığımız bu programımızda Kerem yok. Ali Demirsoy'un Yaşamın Temel Kuralları kitabında bakıyoruz. E, Latincesi Ursidae olan bir sözcük ayı. Aslında en büyük etçillerden sayılıyor. Biz bu hayvan bitki programımızda kornivor ve omnivor sözcüğünü omnivor, de öğrenmiştik. Kornivor evet. etçil anlamına geliyor. Omnivor otçul anlamına geliyor. Şimdi bir tek kutup ayısı aslında sadece etçil. Diğer ayılar hem otçul hem etçil. Ben Romanya'da bir restoranda menüde ayı etinin olmasına çok şaşırmıştım. Etçil bir... Hayvanın etinin yenilebileceğine e, inanmamıştım. Bir tanesinin e, lezzetli olduğunu okudum ben Kuzu de. Kuzu etine benzediğini Benziyor. duydum. Ben Aa, e, zaten <gülüyor> teşebbüs edemedim ama... E, belki diyeceğim. bu... ...etçil ve otçul ıı, olduğu için... ya yani ...etçil hayvanların eti yenmez diye biliyorum ya... ...evet genellikle hmm. yenmiyor... ...daha sert oluyor sanırım... ...şimdi Kerem olsaydı... o Romanya'ya mı gittiniz falan derdi ama... <gülüyor> ...ben Romanya'dayken... <gülüyor> <gülüyor> ...efendim e, Ali Demirsoy'un... E, ...bilgilerini paylaşmaya devam ediyoruz... E, ...etçil de olabilen... ...bir hayvan olarak köpek dişleri yok... ...bu ilgimi çekti benim ayının... Hmm. E, ...gençken daha çok bitkisel... ...yaşlandıkça da hayvansal besleniyorlarmış... ...efendim... E, insanlara tersi kolesterol e, falan <gülüyor> <gülüyor> ama tam tersi tam olması tersi, lazım, aynen e, dediğimiz gibi sadece kutup ayıları sadece etçil e, ağaçlara ve kayalara kolaylıkla tırmanabiliyorlar. E, burada boz ayılardan, kara ayılardan bahsediyoruz tabii. En tehlikeli dönemleri kızgınlık dönemleri ve yavrularının olduğu dönemler. Genelde 30-40 yıl civarında yaşıyorlar 6 ila 9 ay arasında hamilelikleri var. Hayvan cinslerine bağlı olarak e, kutup ayısının biraz farklı özellikleri daha var. E, onlar daha büyük, 400 kilo, 420 hmm. kiloya kadar varan ağırlıkları var. Hatta Sibirya bölgesinde aşırı yağlanma döneminde çok daha kilolu olanlarına da rastlanmış. E, bunu hiç bilmiyordum ben. Onun dışındaki her şeyi biliyordum <gülüyor> gibi oldu ama ön ayak parmakları arasında böyle perdeye benzer şeyler varmış, yüzme derileri varmış Ördekler kutup ayılarının. Dedikim. Evet, hmm. çünkü çok fazla suya giriyorlar. İki dakika kadar su altında kalabiliyorlarmış. Ee, ayı balığı ile genelde besleniyorlarmış. Biraz e, ayı, ayı karşılıklı <gülüyor> Doğru. oldu ama e, bir de pandaları anımsayabiliriz burada. Sonuçta benzer bir familyadan geliyorlar. E, benim elimde Julia Rotman'ın Doğan'ın Anatomisi diye çok güzel çizimleri olan bir kitap Hı. var. Gene Twitter adresini de kapağına evet. koyarız. Hı. Çizimleri var. Kara ayı ve boz ayı karşılaştırmasını yapıp ben biyoloji işini tamamlayayım efendim kara ayılar genelde en küçük 45, en büyük 270 kilo civarında olan hayvanlarken boz ayılarda 130 ila 360 kilo arasında hmm. değişiyormuş. Kara ayıların kulakları dik, boz ayıların yuvarlak ve kısaymış. Kara ayıların omuzları düz, boz ayıların omuzları daha kamburmuş. Kara ayıların kalçaları omuzdan daha yüksek, öbürlerinin eğilimli eğimli. ve kara ayıların profilir yuvarlak yani dış hmm. bükey bir yapı var. Evet. Diğerlerinin ki bombeli iç bükey keyfi Üniversite yıllarında arkadaşlarımızla yaptığımız sohbetlerde e, bir hayvan olsaydınız hangi hayvan olmak istersinizdi? E, en fazla ayı cevabı çıkmıştı. Çok Gerçekten. şaşırmıştı. Birçok arkadaşımız. E, Sezgileri çok güçlü bir hayvan. Huzur dolu. Hiçbir şekilde e, panik halinde değil. Ağır ağır işte ormanında gezinir, balını yer ve e, biyolojiye şöyle bağlayacağım. Kış uykusu durumu var ya e keşke bizde de böyle bir durum olabilse yani kışın soğukta yatıp <gülüyor> Aa, uyuma şansı tabii uyuma şansına sahip bir hayvan. Bundan daha hmm. huzurlu ve daha mutlu bir hayat düşünebilir çok, misin gerçekten? Çok aslan doğru. olacaksın, uğraşacaksın <gülüyor> ormanda. Özellikle bir aslan olunca onlar çok uğraşıyor ee, gibi. Kış uykusuyla ilgili de şöyle bir şey okumuştum. Şayet insan bedenine bu kış uykusunun uygulanabilmesi mümkün olsa çok daha sağlıklı bir insan ırkının Ha. ...olabileceğine... ...dinlenecek evet, tabii dinlenecek hücreler. ...zaten o bildiğimizde tam anlamda bir uyku değil... ...nabızları çok düşüyor... Evet. ...değil mi? Öyleymiş... ...herhangi bir dış etken, bir şey, bir saldırı... ...bir olay olduğu zaman kolayca hmm. uyanabildikleri... ...metabolizmaları... Yavaşlıyor. ...oldukça yavaşlıyor... Aynen. ...yani böyle o ayı cevabı çok şaşırtmıştı bizi... ...ben de şaşırdım ...ama çok aslında. mantıklı geldi dinleyince de... <gülüyor> <gülüyor> ...yani neden olmasın... <gülüyor> ...evet iyiymiş... <gülüyor> Efendim e, şimdi biyolojisinden de bahsettik e, artık sanatla ilgili e, bilgileri paylaşabiliriz. Sanata geçmeden önce Dilem geçen programda hmm. konuşmuştuk deyimleri konuşurken yani hmm. benim e, çocukluğumdaki e, büyük travmalardan biridir bu e, ayının. Yavrusuyla ilgili fırınlı olan bir deyimden ha. bahsetmiştin sen. Evet ee, evet şeydi. Neydi dur, Bulacağım ben onu. Ee, ayıyı fırına atmışlar, yavrusunu Hı. ayağı altına almış. Bu e, ayıyı fırına atmışlar dediğin zaman ben çocukluğumda... E, ...burnunu halka takıp evet. ayı oynatan ve bundan para kazanan e, insanları gördüm... Ben ...ayıları de. gördüm e, ve benim e, çocuk e, muhayyilemdeki <gülüyor> ayı imgesi... ...o sevimli ayıdan e, bambaşka bir şeye dönüştü orada... ...ve çok üzülmüştüm, unutamam o ayı oynatıcısını gördüğümde... E, ...burnunda bir halka ile onu çekiştire çekiştire götürürdü... ...ve e, hayvanları tefsisiyle birlikte... E, işte kıvırmayı, çalkalamayı, öğretme eğitimi de kızgın sacın üzerinde ay, ay, hiç olduğunu Gerçekten duymuştum. Gerçekten dinlerken fena oluyorum o, ya. O yüzden o deyime özellikle sinirlendim. Benim vardır ya bir de deyimlere. Evet ya. <gülüyor> sinirlendim. Sen birinci programda da demiştin. Aslında Hı -hı. insan kendi yaptığı şeyi evet. hayvana atasözü olarak yüklemiş. Çok acımasız ya. Gerçekten Aynen böyle. Ee, neyse ki yasaklandı. Ee, Liberty Türk Ayı Projesi kapsamında ha, bütün tam yeri evet, geldi. bu dansçı ayılar toplandı. Ee, ve iki yıl süreyle hayvanat bahçelerinde tutulduktan sonra 1996 yılında Karacabey ilçesindeki Ova Kursu sahasında 4,5 hektarlık alan üzerinde kurulan barınağa nakledilmiş hmm. ayılar. Artık e, çok şükür <gülüyor> ayı, ayı oynatıcısı yok. yok. Evet, dansçı şey ayılar yok. diye bahsetmiş benim aldığım e, gazete küpürü. Doğal yaşam alanına kavuşan ayı Yıllar yıllar süren rehabilite çalışmalarıyla geçmişleri unuttular. Özgürlüğüne kavuşan dansçı ayıların yanı sıra baranak e, yaralı ve terk edilen yavru ayılara da kucak açtı. Bugünlerde sayıları 60'a bulan ayıların keyfine diyecek yok e, diye bahsetmiş gazete. Hmm. E, bu ayı sayısı e, şu anda ne kadar bilmiyorum ama 60'ı e, bulması da güzel bir şey. Evet. E, bu bir güzel haber. Evet. E, Burada ben başka... E, bir konuya geçmeden parçayı çalalım. Aa, çalalım <gülüyor> Tamam, sonra e, parça, bir e, tam yazardan bahsedeceğim. Şey tamam, tamam, tamam. Efendim, e, Barış Manço'dan Ayı parçası geliyor. Yol, yo. Bugün hava güzel. Dedim ki hanıma, haydi kalk yiyin de çıkalım biraz. Bak cıvıl cıvıl kuşlar uçuyor, dalları basmış erikli kiraz. Çoluk, çocuk, cümbür, cemaat piknik yapalım. Ne dersiniz ha? Ev halkı uçtu. Yaa! Aslan baba sen çok yaşa! Yolda düşündüm, bizim çocuklar tanımıyorlar hayvanları. Bir hayli garibime gitti doğrusu. Bir baba olarak verdim kararı Anında bir ters U dönüş Doğru hayvanat bahçesine bir Biliyoruz ayıp oldu hakim Ve yamazan zor gelebildik Bak evladım buna ayı derler Ormandan inip şehre gelirler Biraz ağırdır han daldır ama Armudun yesini ayılar yerler Evet babacığım ona ayı derler ayılar. Seveler armudun Ayılar yerler Senin de canın günün birinde Armudun iyisini yemek isterse Sakın ha aman manava gidip de armutları tek tek elleme Adamın, Adamın kafası, kafası bir atarsa, atarsa Bayramlık, bayramlık ağzını bir açarsa, açarsa Sana neler der biliyor musun Mahalle duyar rezil olursun Hadi bakayım A. Bir de Y de ye. Şimdi bir de ı. I Oku bakayım A, Oku bakayım. Hayır. Oku bakayım. Hayır. Oku bakayım. Hayır. Oku bakayım. Hayır. Yalnız kızlar. Hayır. Hadi erkekler. Hayır. Cümbür cemaat. Hayır. Bütün mahalle. Hayır. Çocuk çocuk öğrensin hayatın çetin yollarını, kaptırmasınlar kimseye kafalarını. Ay, de ay, hani baba olarak vazifemiz tabii uyandırıp ikaz etmek. Uzunlar yanmıyor hakim bey, kısa yoldan anlatmak gerek. Hayvan sevgisi tabii ki lazım, ama her şey karşılıklı. Ben seni seveyim, sen beni sanki ki bozulmasın ağzımızın tadı. Armudun iyisini zaten o yer. Birili yağda, ötekisi balda. Buramıza geldi artık hakim bey. Takdir sizden biraz da ite kaka. Aa, de bakayım. A. Bir de ye de. Ye! Şimdi bir de ı. Ö. Oku bakayım. A'yı! Oku bakayım. A'yı! Oku bakayım. A'yı! Oku bakayım. A'yı! Oku bakayım. Hayır. Yalnız kızlar. Hayır. Hadi erkekler. Hayır. Cümbür cemaat. Hayır. Bütün mahalle. Hayır. olun, hadi olun.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 4.9 Açık Radyo'da Kamus'la güreş ayı sözcüğünü incelemeye devam ediyor. Evrimcimin lafını balla kesmiştim. Ayılar Ayılara söz konusuyken. Insan oğlunun <gülüyor> yaptığı işkenceden bahsediyorduk şarkıdan evet. önce ve e, ayıların artık bu durumu yasaklandığı ve ayıların e, doğal ortamlarına yakın e, bir e, barınakta koruma altına alındığını söylemiştik. E, bir de doğa fotoğrafçısı ve e, Cemal Gülas var hemen e, bununla bağlantılı. O da e, anne nesi e, avcılar tarafından vurulduğu tahmin edilen Rize'de Kaçkar Dağları'nda yavru boz ayıya e, sahip çıkıyor. Onunla ha. fotoğrafları var. Onları da koyalım e, Twitter'a. E, Ay, ayısı var yani. <gülüyor> ayısı var. <gülüyor> Ama e, şöyle e, bildiğim kadarıyla... E, ...ayı büyüdükçe... E, ...çevreye zarar verme ihtimaline... ...karşılık yine e, bu barına... Anladım. Hı -hı. Sen şimdi Rize demişken... ...biz programa başlamadan sevgili Didem Gençtürk'le... ...biraz muhabbet ettik. Hı -hı. E, o da bize Artvin'deki... ...ayı hikayeleriyle ilgili bazı şeyler anlattı. Şimdi bir tanesi... E, Bizim de çok bildiğimiz başka yerlerde evet. de tekrarlayan ayının kız kaçırma hikayeleri. Anadolu'nun birçok yerinde rastlanıyor bu motife. Evet fakat bu gene Ali Demirsoy'un Yaşamın Temel Kuralları kitabına artık ansiklopedik ve bilimsel sayacağımız bir Hı -hı. kaynak olan kitaba döndüğümüz zaman orada özellikle bir parantez açılmış. Böyle bir söylence var ama hiçbir dayanağı yoktur denmiş. Ama gene de söylenceler her zaman hoşumuza gidiyor. O yine korkudan yine bu... ...fiziksel benzerlikten oluşan bir şey olabilir. Evet, insana yani. benziyor. Hı -hı -hı. Güzel bir tane ayı aldım diye kızı alıyor, kaçırıyor Ve kızı, falan gibi. As asıl niyeti kızı eve hapsetmek... ...çıkma dışarı, ayılar seni kaçırır diyor. Böyle, <gülüyor> e değil mi? Yani kızları eve hapseden ayılar Hı -hı. da zaten Aman, dışarı aslında. Çıkma ee, var, yani, tırnak içinde. <gülüyor> Hatta bunu konu alan bir kitap... Ee, e ...Hasan Ali Toptaş'ın Gölgesizler romanı... E ...orada romanın e sonunda... E Kızın ayı tarafından kaçırıldığı ortaya çıkıyor ve He. ayıdan bir çocuk sahibi olup olmadığı e, gibi bir motife rastlıyoruz. Sonunda spoiler bu, verdin yani. Ay, ay, öyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> e, güvercin e, bu kızın ismi onu başka birinin kaçırdığını düşünüyorlar e, roman boyunca. En sonunda ayının kaçırdığı ortaya çıkıyor. He. Aslında bu Güvercin adlı kızın başından geçenlerle Denizli'nin çal ve çevresinde anlatılan e, bir Ayıgabak masalı var Masalın ismi bu Ege ağzıyla da söyleyeyim Ayıgabak Ayıgabak <gülüyor> Burada e, Hatme Kız adında bir genç kız bir ayı tarafından kaçırılıyor. Hatme Kız'ın ayıdan yarı beline dek insan belden aşağısı ayı olan çocukları oluyor. Hmm. Yıllar sonra Hatme Kız'ın ailesi kızlarını bulur ve ayıyla çocuklarını öldürür. Bu acıya dayanamayan Hatme Kız ailesine isyan edince o da öldürülür ve masal böylece biter. Aslında demin Didem'in anlattığı hikayele ne kadar benzerlik hmm, taşıyor çok. bu? E, ne kadar birbirine uzak coğrafyalar, denizli nere, altvin nereye? Evet. Ama orada da e, yine ayı tarafından kaçırılan kız e, ayı öldürülünce kızın ailesi tarafından ayıydı mayıydı kocam idi diye ağlıyor <gülüyor> arkasından <gülüyor> burada da yine Hatme Kız çok üzülüyor romanda da güvercin kayboluyor daha sonra ardıç yuvasında hamile bulunuyor ve doğan bebeği görünce köyün kadınları karanlık çığlıklar atıyorlar burada bebekle ilgili herhangi bir betimleme yok tamamen okuyucunun hmm, kadınların davranışlarından bırakmış. yana çıkıyor evet güvercinin babası amcası ve diğer köylüler kış uykusuna yatmamış bir ayı öldürür. Romanın sonunda da artık söyledim sonunu. Yani. <gülüyor> Berber dükkanındaki anlatıcı yazarın oldu? bir gazete getirir ve bir kızı ayı kaçırmışlar bu haberden ha. ee, yola çıkarak yazılır. Evet efendim. Böylece sanata bir geçiş yapmış olduk. Şimdi edebiyattan bahsediyorken ben de Radyar Kipling'in Orman Çocuğundan bahsedebilirim. Daha sonra Walt Disney her şeyi olduğu gibi biraz fazla böyle karışıp karıştırıp bozarak bir çizgi film versiyonunu da yaptı. Yakın zamanda filmi de yapıldı. O Orman Çocuğu olan Mowgli'nin kankası bir ayıdır aslında. Orada gerçekten dostane, olumlu bakılan e, hmm. iyi bir ayı söz konusudur. Sende de, de e, e, Çehov'un Ayı Çeha... isimli bir oyunu var. Orada hmm. ayı gerçek bir ayı olarak değil yine bir metafor <gülüyor> olarak <gülüyor> karşımıza <gülüyor> çıkıyor. E, Faulkner'ın e, ayısı var. E, burada da romanın e, merkezindeki hakim öykü e, romanın psikolojik eksenini de oluşturuyor orada. Ayı ee, Faulkner'ın romanında gücünü giderek gittiren ve yok olan yabanlı doğayı Amerika yerlilerinin toprak ve çevreyle ilişkilerini ve ensest ilişkilerden doğan çapraşık bağları ele alan ilginç bir örgü beyaz hmm. e, siyah e, savaşları var roman Güzelmiş. Böyle eserden Kerem metafor. bahsetmişti galiba. Evet. E, evet. Kerem bahsetmişti. Onu da analım böylece. <gülüyor> Anladım. Efendim e, filmler var. E, bir ayı filmi vardır. Bir sevgi filmi. Bir sevgi filmi. <gülüyor> evet. Aynen o. Alt e, açıklamayla karşımıza çıkıyordu. E, Jean-Jacques çok güzel bir filmdi. Yıllar evvel ben izlemiştim. Sanırım 90'lı yıllar. Yılını not etmemişim. E, bu e, ayının e, farklı Karşımıza çıktığı bir film de var. Ben hiç unutmadım. Reha Erdem'in Jin diye bir filmi vardı. Jin. O evet, Jin de çok film. da güzel bir filmdir. Ee, ne yazık ki hiç güzelliğiyle... E, Paralel bir ün yapmadı. O, o benim bildiğim kadarıyla, Hı -hı, evet, o pek evet. çok kişi bilmiyor. Orada e, bu ayının e, aslında insandan daha iyi olduğunu, insanın insana yaptığını, ayının yapmadığını öne çıkaran evet. bir sahne Hı -hı. vardır. E, ben senin gibi spoiler vermeyeyim. E, <gülüyor> sonunda da karşımıza çıkar. Gene bizi çok duygulandırarak ayı. E, Keza demin bahsettiğim Canacak Ano filminde de gene ayı e, korkunç gibi göründüğü birkaç ...sahneye karşın... Ha. ...aslında bizde çok insani duygular... ...uyandırır... Ee, ...bir de sevimli ayılarımıza... E Eski Ayı Yogi'yi hatırlattı. Ayı Yogi Hatırlıyor evet. musun? Baba vardı yanında. Baba. Ben şunu öğrendim araştırırken. Yogi'yi hemen anımsadım ama. E, ünlü beyzbol e, oyuncusu Yogi Berra'dan ismini almış e, Ayı Yogi. E, Keza bizim e, çocukluğumuz ya da gençliğimiz diyebileceğim 80'lerde e, bir Ayı Ben vardı. Onun bir dizisi vardı. Hatta ben çocukluk arkadaşlarıma sorarak dizinin ismini hatırladım. Hmm. Şeyi çok iyi hatırlıyor görüntüleri böyle sazlıklar vardır pervaneli bir hmm. e, motora binerler ayı dayanlarında küçük bir çocuğun ayısıdır o sen şimdi anlatınca hayal meyal ee, sanki gözümün önüne geldi evet hmm. hatta e, gentle de zannediyorum orijinal hmm. adı arkadaşlar hatırlattılar o aklıma geldi e, efendim başka programımız yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken narniye günlüklerini de anayım Aa, evet orada çok hı hı, güzel, güzel ayı severim ben <gülüyor> fantastik şeyleri e, ayı sahneleri e, vardır gene twitter adresimizden görsellerini paylaşacağız e, bir takım e, tablolar çizimler de var William Holbrook Berdin The Bear Dance diye e, bir tablosu var çok ilgi çekici bir tablo kalabalık bir ayı grubu dans ediyor İsveç <gülüyor> zaten e, kökenli ressam e, keza e, eski topluluklardan kalan bir takım e, ayı heykeli ...görselleri var. Ee, Twitter adresimizde bazı görselleri yayınlayacağım. Bunları Buradan görsel anlatmak zor. Hı. Ee, ayı sözcüğünün e, kazandığı e, bu kötü e, çağrışımlarla insanların birbirine hakaret etmek için ayı dedikleri kötü ya da devasa bir... E, Yaratık. Benzetme yapma yapmaları gerektiğinde ayı gibi ne, hakaret sözcüğü olarak olduğunu konuşmuştuk program boyunca. Ee, bize rahatlıkla ayı diyebilirsiniz diyen bir gruptan bahsetmek <gülüyor> istiyorum ben. Ee, kendilerini ayı olarak tanımlayan e, bir eşcinsel grup bu. Ayılar.net e, sitesinden aldım ben de bilgilerini. E, medyanın direttiği erkek güzellik anlayışının aksine kendi doğal erkeksiliği içinde efemine kadın... ...görüntüsüne sahip olmadan da biz e, eşcinselliğimizi yaşarız diyen bir grup... E, ...sloganları çok e, hoşuma gitti... E, ...bize rahatlıkla ayı diyebilirsiniz... <gülüyor> İyiymiş. Efendim programımızı bitirirken ben de çok küçük bir gözlem ve adımızı paylaşmak istiyorum. Bir belgesel izliyorduk bir süre evvel. Ayı saldırıyor ormanda kamp kuranlara. Çadırın üstünden ha. saldırıyor ve bayağı bir yara bere görerek kurtuluyor saldırıya uğrayan kişilerden biri. Diğerleri kaçışıyorlar. Şimdi o kişi konuşuyor anlatıyor nasıl ayı saldırdı ne oldu arada bir çadır bezi var ama bayağı bir zarar almış. <gülüyor> Fakat sürekli şey diyordu. Ama çok yumuşaktı. Ama çok yumuşaktı. Efendim. Bu ee... da yine vurgulamış olalım. Evet. <gülüyor> Korku ve sevindik. Evet. Biz e, Ayı'yı çok sevdik. E, size e, güzel, iyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi haftalar.